inkogni <Sessizlik> hazırlayan mesunan Cenk aklon Herkese merhaba, TR Incognita'ya hoş geldiniz. Hoş geldin Akın. Hoş buldum Cenk. <gülüyor> şey, ee, patladı, girdim. Son albümden çaldık, Şık Latife. Evet. Zaman ben... kazandık, ben gidip içeriden <gülüyor> CD'yi aldım. CD unutmuşsun. <gülüyor> başka türlü. Başka türlü albümü. Başlangıcı da başka Başlangıcı türlü. da başka türlü oldu doğru. <gülüyor> ee, i̇ki ay falan oldu herhalde. İki Çıkalı. ay olmamış olabilir daha bir aydır. Belki. Yani aslında bu konularda mefhumum yok benim yani hiç farkında değilim. Çünkü çoktandır kafam başka şeylerle meşgul. Şu anda yeni bir şey kaydetmek istiyorum. Kayıt gerçekleştirmek istiyorum. Onu düşünüyorum yani hmm. bu... Ee, seviniyorum benden çıktı bu başka türlü kayıtları 2007'de olmuştu gerçekleştirmiştik duruk kayıtta. Ee, sevgili Tanju'yu bu vesileyle tekrar anıyorum Rahmetli analım evet ee, Ve e, kurtulmuş oldum dolayısıyla ben farkında bile değilim ne oluyor ne bitiyor bu, Belki hikaye Django'dan da eski kayıtlar değil mi? Ee, Ara Taksim'den eski Ara Taksim'den pardon Django e, ilk e, stüdyoda İlkin Deniz, Turgut Alpbekoğlu ve... E, ya şöyle bir şey olmuştu. Ben e, türlü albümünden sonra yani sanırım 2004 iki, 2004'te sonra ben bir küskünlük yaşadım. E, şeyle ilgili. Yani baktım kaydediyoruz ama pek bir konser gerçekleştiremiyoruz. Hmm. Ve dedim yapmayayım. Yani <gülüyor> kayıt evde bir mi? müzisyen olayım. E, yok evde yani kendi kendime kendi kendime. Kendime evde çalışayım. Kendi kendime bir şeyler yapayım. Yani neticede müzik içimde var yani bir dürtü olarak. Daha sonra İlkin beni Bu konuda teşvik, teşvik etti, etti. Sağolsun ve böylelikle Duru kayıtta Bir dizi kayıt bir sürü kayıt Gerçekleştirdik benim için Üç albümlük bir kayıt Django Ara Taksim Ara Taksim ve başka türlü Aslında sırası şöyle olacaktı Kronizlik Django sırası. başka türlü Sıralamaya göre ve Ara Taksim'di Ara Taksim 2008 kaydıydı Fakat ee, şimdi başka türlünün esprisi hep başkalarının ha. bana yakın olan pinselerin. Ve ettiğin hatta. Evet bulutsuzluk özleminden, e, Bülent Ortaçgil'den e, demin dinledik. E, Pinhani'den şimdi birlikte çaldım. Bir de kelle var anonim. E, o kellede... Bu şey amonik kelle filan. <gülüyor> evet evet ama o da şeyle alakalı. Evde ben onu çaldığımda benim küçük oğlum Kerem o sırada kelle parçasını söylüyordu. <gülüyor> Çalıyorum, bir susuyorum. Kelle diyor. Çok hoşuma gitmişti. <gülüyor> evet. O dönemin bir esprisi olarak oraya girdi, albüme girdi. Hep de Duru kayıtta yapıldı değil mi? Hep Üçün, Duru kayıtta. Üçü de. üçü de Duru kayıtta gerçi. Hatta Deniz için de bir albüm yapıldı. Ha, evet, Dört doğru. tane kaydımız gerçekleştirim, e, gerçekleşmişti. Çok kısa bir sürede, iki senede sanırım. Dört albümün, üç, e, dördü de hep aynı tırıyor değil mi? Yani şey, gitarda sen... Turgut Alpbekoğlu Konturbasta'da e, İlkin Deniz, Deniz. E, e, İlkin Deniz'inkiyi de Cover'dı galiba Just evet, adı, evet. Şey, Ben e, Radyodaki bültene de yazdım Hani Albüm tanıtımı gibi olacak ama Başka şeyler de konuşacağız Hatta Tabii. Terra Incognita'ya özel Yayınlanmamış kayıtlar da getirdik evet. Onları da çalarız Mesela e, 2009'daki e, gemide e, barda. O All Blues Miles Davis'in mesela evet. onu, onu da girebiliriz. Olur. Hangisini ya da şey o da diğeri de e, biraz tarzı değiştirmek için araya şey olabilir. Şu tulum. E, Olur. O da e, bir duru kayıt. Yani ben şimdi e, bu başka türlü ile birlikte e, aslında çıkartmayı istediğim duru kayıt Albümlerini çıkartmış oldum. Bir tane şeyim daha var ama hı hı. bu kayıtlarda yani albüme almadığımız kayıtlar var. çeşitli sebeplerden hı, işte çöp... çalamanını beğenmediğimiz e, veya işte olmasın bu parça denilen parçalar var veya bitti olmamış diye düşündüğümüz işte kısacası e, onda ben bir şeyim var projem çöpe atılan kayıtlar diye her albümden hı hı. böyle bir ikişer birer ikişer parçalar artıyor. Ee, onları da duru kayıt ee, Ham haliyle duruyordu sonradan edit ettin herhalde ee, Vallahi şimdi onlar tabi ham halleriyle duruyor ee, Bir ara evde işte onları kestim kısalttım hmm. Biraz edit ettim ee, ama daha tamamlamadım Fakat e, bu aralar biraz bilgisayarla küskünlük yaşıyorum Yani <gülüyor> birkaç aydır açmıyorum bilgisayarı Artık nasıl bir haldeyse bir parça öyle de yayınlayalım. Tulumlu adı. O tulumlu, o bir herhalde tulumu, can, bir loop mu bu? Ha o da şöyle şimdi türlü albümü kayıtları esnasında annemin bana özel siparişleri olurdu. <gülüyor> i̇şte oğlum bir tane tulumlu parça yapsana dedi. <gülüyor> öyle mi? Çok o, iyi. Şimdi nasıl yapayım diye düşünürken ya tulum kimseyi de tanımıyorum. O sırada e, Duru kayıtta Erkan Oğur'un e, bir albümü için sanırım bir hmm. bel, veya bir belgesel müziği için tam hatırlamıyorum. Hmm. Erkan Oğur'a danışmıştım. Ee, ve Birol e, Topaloğlu'nun hmm. e, tulum kayıtlarından kullanabilirsin. E, Bizde çok kullanmadığımız kayıtları var Birol Topaloğlu'nun dedi. Tulum hani deyince aklıma ikinci bir isim de gelmiyor. Maalesef e, bir tek e, değil evet, mi? Evet, evet. Birol Topaloğlu. Ondan sonra e, Birol Topaloğlu'nu aradım e, ve izin aldım kendisinden kullanmak için. İşte evde dinledim e, kayıtlarını. Bakalım ne yapabilirim e, diye. Ondan sonra bir şey... E, Şimdi birazdan sanırım dinleyeceğimiz parçayı tasarladım. Çok farklı bu albümdeki tarzla. Tasarladım. Sonra yetişmedi, olmadı. Hmm. Daha sonra baktım olacak gibi değil o parçadan vazgeçtim. Olmadı diye bıraktım o tulum şeylerini. O parçayı, tulumlu parçasını. Ve o tulumları olduğu gibi benim... ...kapı parası diye bir parçam vardı şeyde... <gülüyor> e, ...türlü albümünde. E, Oradın solo bölümüne koydum ve çok da güzel bir o, yakıştı. Güzel. Daha değişik böyle hani e, gitar albümleri vardır ya yurt dışında... Ya yani ...daha çok hani böyle gitarist albümü diyeyim... ...seninki e, yaptığın albümler bence... Tam böyle gitar albümü yani müzis yani şey tırıyor diğerleri de çok ön planda. Bu biraz daha gitar ön planda diğerler hani sadece ritim veriyormuş gibi bana ama çok hoşuma gitti. Yani şey davul ve bas hani daha... Başka türlü hı, de hı, mi? Yok yok şimdi çalacağımız da e, bunun tarzı. Bu Tulumlu parçası çöpe atılan kayıtlar albümünün ileride umarım yayınlayabileceğim çöpe <gülüyor> e, atılan kayıtlar albümün... E, en sevdiğim parçalarından yani hatta şimdilik en sevdiğim parçası. Hemen kulağa yakalayan bir e, melodisi de var güzel. Nilim Tulunlu'ydu. Um Oldu. Terra Incognita'da Akın Eldest'le beraberiz çöpe atmaya kıyamadığı şarkılardan biri. Attığın mı? Attığım. <gülüyor> Ama bir daha çıkaracaksın. Ee, evet çöpe atılan evet. kayıtlar veya kısaltılmış adıyla Çak. çak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Tulumluydu bu parçanın adı. Bir önceki parçamızda da lafını etmedik şık Benim en sevdiğim Bülent Orta kil parçalarından bir İlk albümden 74'ten. Evet ben de çok Onun severim. O albümün kadrosu da çok iyidir. Davulda, Cezmi Başeymez, Bas Gitar'da, Onla Tunç, Atilla Özdemiroğlu. Öyle mi? Tabi tabi baya iyi. Kadro harika. Ben mesela kadroyu bilmem o albümün. E, Duygulu neydi? Tayfun Duygulu'nun babası. E, bu yeni türküde çalan Tayfun Duygulu vardı. Babasının ismini ama Duygulu yani babası olduğunu biliyorum. O da çalıyor. Çok hoş bir kadro. Orada onunla Tunç'un bas falan özellikle çok hoşuma giderdi. Cezmi başıymazdı. Kült bir albüm. <gülüyor> yani. Çok çok. Yani ben mesela şey o albümden hani gitar öğrenirken halen öğreniyorum da. E, Aranjeler çok parça, falan da çok güzel. Çok parça çıkartmaya çalışmıştım ve Çok güzeldi. Onda da en son zaten Bülent Ortaçk ile e, Saygı de, e, albümü diyorum bir konser oldu orada da. Bayağı, Saldın, değil mi bir sürü insan vardı e, e, Evet orada çok güzel bir konserdi ee, Şöyle bir şey oldu bir hoş Benim için hoş bir espri oldu Orada <gülüyor> e, Şimdi ona ithaf edilen Albümde Serhat Ersöz ile Moğolların hmm. Moğollar'da klavye çalan Değerli Müzisyen Serhat Ersöz ile beraber Bir parça e, Dalyan parçasını hmm. e, Yorumlamıştık Bülent'in Bir de orada ben e, Bulutsuzluk özlemiyle o zamanlar hmm. çalıyordum. Normal parçasını yorumlamıştık. E şimdi pinhanede çalıyorum. pinhanede e, yer aldı. pinhanede de bir parça. Dolayısıyla üç parçada... parçada de üst üste çaldım. Enteresan oldu benim için. E, çok keyifli olmuştu. Güzel güzel. Bu albümde dokuz parça var. İşte dediğimiz gibi. E, bir de mesela şey... E, Negatif Sinan Kaynakçı, Finhandan. Mehmet Güreli var. Mehmet Güreli'nin albümde çalmış mıydın? Evet. Hangisinde? Bu... Vapurlar değil herhalde. Yok değil o değil. Ondan Cihangir. Eski. Cihangir ha öyle bir şeydi o ara. de olarak. ah ismini hatırlamıyorum. Tamam tamam hatırladım. <gülüyor> Hatta onun da kaydına tanju yapmıştı. Beşiktaş'ta bir evinde, kendi ha. evinde bir stüdyosu vardı o zaman. Ee, ve zaten ben şimdi akma geldi. Mehmet Tanju ile Mehmet Güreli vasıtasıyla tanıştım. Öyle değil mi? Hayal kahvesini o zaman bulutsuzlukla çaldığımda yani 93 senesi diyelim hmm, 93'te tanışmıştım ee, ve e, e, Mehmet Güreli ile de bayağı çalmışlığım vardı Kedi Barda çaldığı zamanlarda Mehmet'in Mehmet, e, Mehmet Gürel'inin arada bir giderdim e, ve çalardık Kedi Barda e, bazı kayıtlarda da çaldım yani Mehmet Güreli'nin benim e, müzik hayatımda bir yeri vardır. Aşık Veysel'in yeri nasıl? Aşık Veysel sonradan aslında yani hmm. ben e, şöyle söyleyeyim yani her zaman tabii ki sevdiğimiz parçaları hmm. vardır da özellikle benim işte halk müziği e, işte ne bileyim Muharrem Ertaşlar, hmm. Neşet Ertaşlar e, bunları e, e, dinlemem benim 2000'lerin Geç döneme. Geç, var. geç. Daha geç. Yani başı veya 90 sonları hmm. gibi. Ee, ve işte kara toprak. Hani sözleri çok etkileyici. sözlerden doğru. A acayip bir şey. Ben de Moğollar sayesinde Taner Öngür sayesinde <gülüyor> tanıdım diyebilirim. Çok geç tanıdım. Sözlere falan dikkat etmeye başladım. Hmm. Şey buradaki beste esasında sen sana sormuştum hani Veysel beste Akın Eldes yazıyor sen Kalan ha. müziğe gittin hatta değil mi? Evet şimdi orada ne yazalım diye buraya <gülüyor> yok şöyle bir şey oldu ben yani işte bir Veysel parçası yorumladığımı düşünerek <gülüyor> gittim Kalana ve şey Kalan yani Kalan'ın denetimi altında ve Hasan Saltık'tan izin almam gerekiyordu dolayısıyla Kalan ha. müziğin sahibi. Ee, ve dinlettim Şey dedi ya bu, <gülüyor> bu artık şey, pek, e, Veysel parçası olmamış Yani çıkmış dedi oradan Sen ha. kendi parçan haline getirmişsin dedi Aslında ben de düşünmüyor değildim Yani ben burada melodi'nin 3 notasını Değiştirsem benim bestem olur Yahu diye düşünmüşlüğüm <gülüyor> vardı Öncesinde ee, Hasan Saltık da Yani sen buna bestem yazarsan Ben itiraz etmem dedi e, tanıyamam zaten parçayı Kara Toprak parçasını yorumlamaya çalışmıştım Dolayısıyla e, Bunu yarı bestem sayıyorum Tam bestem değil <gülüyor> yarım bestem sayıyorum e, Adını da Veysel koyduk Sinan'ın e, Sinan, Sinan Kaynakçı'nın da e, yardımıyla e, e, Ve işte e, Bakalım ha, Serdar Ateşer te, Albümde bir konuk var O da Serdar Ateşer Sonradan Burada teknolojiyi kullandık ee, O Ayvalık'ta yaşıyor İnternetten ben e, e, a, Parçayı gönderdim e, Dinledi O da üstüne bir sürü kanallar Çaldı yani hmm. 8-10 tane Veya işte biz bir, bir Dolu kanal çaldı yolladı bana İstediğin gibi mixle dedi. Hmm. Değişik enstrümanlarla yapmış. Sen klavye, gitar ve banchoyu eklemiş. Evet. E, Başka şeyler de çalmış mıydı? Yok. Ama ha. bir sürü klavye ha. çalmıştı. Bir sürü e, gitar kanalı vardı, elektro gitar kanalı, Ebow'la hmm. elektro gitar çalmış. Başka şeyler. E, hani bir sürü bir sürü kanallar. E, onlardan seçtim. Hızlı bir ayıklama yaptım. Seçtim, koydum. Mixajını da bana gönder dedi de. Ya dedim o sırada tam telaş içindeydik hmm. artık bir an önce çıksın istiyordum gönderemedim Yani Serdar'ın onayını alamadım ve Serdar'a halen de albümü gönderemedim hmm. ee, Ama bir iki hafta sonra Ayvalık'tan geçeceğim sanırım ki o zaman elden artık vermeyi düşünüyorum Ya yani postayla yollamak ayıp olur diyorum <gülüyor> ee, işte. Beraber dinleyelim olur. Veysel e, albümün ikinci par parçası Bakın elde ise beraberiz. Veysel'i dinledik. Evet Aşık Veysel'den çıkıp biraz daha modern değişik hakikaten. Hani dinleyen Aşık Veysel demezdi. Yani ben diyemedim en azından. Zaten <gülüyor> evet çok değişmişti. Ama hani memnun oldum. Ee, ben de yani bir de şöyle de bir duygum vardı. Yani Aşık Veysel çok büyük bir sorumluluk. Hani o parçayı Tabii. yorumlamak çok dikkatli. Ee, hani pimpirikliydim. Ama hani benim yarı benim bestem haline gelince çok rahatladım ve Serdar Ateşer'in de katkılarıyla parça çok güzel bir hale geldi. Kaç şarkının içinden çıktı bu dokuz şarkı? Yani mesela yirmi tane şarkı vardı dokuzu mu çıktı yoksa? Yok sanırım ki bu, kayıt. bu, bu kayıtlarda çöpe atılan hmm. bir şey olmadı. Yani seçtim parçaları direkt çaldık. Yani öyle daha fazla parça çalmadık. Yani hmm. bunları çaldık. Bir tek Veysel kaydında bunun bir de ben e, aslında hani bağlamaya benzesin diye 12 hmm. terli gitarla çaldım. Öyle bir yorumu vardı ama ondan hoşnut kalmadım. Güzel Aa. olmamıştı. Ve elektro gitara döndüm. İyi ki de dönmüşüm. Seninle görüşmeyeli yani bir programa daha doğrusu programa çıkmayalı. Django'ydu galiba. Evet. Django'da. 2007. 2007. Yok. O, 2008 mi? mi? Ya ne bileyim. Yani işte 2-3 sene, sene oldu. O arada... Şey çıktı, ıı, Ara Taksim çıktı. Evet. Ondan sonra İlkin Deniz'in albümü çıktı değil mi? Evet. Pinhani'nin albümü çıktı. Evet. O, üç albüm. Hatta başka da var mı kayıt? Başka kayıt? Valla bilmiyorum <gülüyor> kafam karışık. Hatırlamıyorum. <gülüyor> Bayağı bir şey birikmiş esasında. Pinhani ile nasıl gidiyor? Tur ne filan bu yaz? Bir şey olmadı. Pinhani ile e, e, hani tatil gibi oldu. Hmm. E, sanırım ki Ekim ayında bayağı yoğun e, bir, bir dizi konserler olacak. E, Turne gibi. Turne diyelim. Hmm. İşte Ankaralı, Eskişehirli, hatta e, Diyarbakırlı, Urfalı hmm. gibi böyle bir şey var. Tokat'a gideceğiz. Değişik şehirlere gideceğiz. Bizim için yani az gidilmiş yerler. Az gidilmiş. Abi, bizim az gittiğimiz yerlere gideceğiz. E, onun için güzel bir konserler dizisi olacak Onlarla ki. üçüncü albüm var mı? Albüm gibi yok artık. E, Straten. Sinan daha böyle tek tek yapalım diyor parçaları. Ha, tek tek parça Tek doğru. tek parça. Günümüzde aslında... Mantıklı da yani. İşte Arayı soğut iki ayda bir atıyorum. Neyse ha. onun şey periyodu. Daha iyi olabilir. Doğru. Daha iyi olabilir <gülüyor> ve çok güzel parçalar var. Vallahi ben dinledim çok hoşuma gitti. Yani... Tarz değişimi bir şey var mı? Pop rock denilebilir herhalde değil mi? Bilmem ya o tarz değişimi, tarz... Tarz değişimi değil de şöyle belki bir yorum yapılabilir hmm. yani ben öyle düşünüyorum. Şimdi hani hepimiz değişiyoruz. Hı -hı. O arada başka müzikler dinliyoruz. Mutlaka Hı -hı. etkileniyoruz başka bir şeyler. Hani temel tarzı işte yumuşak, akustiğe yönelik. Hı, doğru. E, daha e, rock gibi diyebiliriz. Doğru. Ama hani yumuşak bir müzik, samimi bir müzik. Sözleri çok güzel. Yani kendi içinde tutarlı, duyarlı. Ee, çok güzel sözler yani etkileyici Böyle bir tarz hani, bir, hani tek bir kategoriye artık zaten günümüzde zaten öyle da, ya çok zor. Ee, Belki 30 sene evvel bu işler daha kolaydı da hmm. artık e, bir de herkes her yere ulaşıyor Herkes her şeyi dinliyor e, bir karışım var yani etkileşim karşılıklı e, Bu da güzel bir şey bence hani tamam asıl tarzlar kalsın ama bir yandan da günümüzün de gerçeği bu artık. Doğru. E, ne bileyim yani şimdi ben e, Anadolu'da yaşamadım ama ben Hı -hı. de Aşık Veyseli e büyük bir zevkle yorumlayabilirim. Yani böyle Ülkesini bir şeyimiz var. doğru. Dinliyoruz, ulaşıyoruz. Yani yapıyorsan buranın blozu bile denilebilir değil mi? Yani ben, çok kaba bir benzetmeyle yani. E, mesela e, evet. e, e, ne bileyim şimdi şey dinlemedim ama Joe Satriani'nin bile hmm. bir Veysel... Ha, evet şey yorumu varmış son albümde var mı? Galiba Türkiye'ye geldiğinde galiba albümünü almış dinlemiş de hmm. çok etkilenmiş sanırım yani bunlar artık e, e, normal şeyler yani şey bir de e, programdan önce e, canlı kayıtlar e, hani çalalım dedik evet 2009'un Mart'tı galiba hatırlıyorum gelmiştin de, değil mi? Ben gelememiş onu da hatır, söyleyeceğim. Vlad Kostefanovski diye bir Makedon evet. gitarist gelmişti o, o sıralar. Keşke o zaman çıtır İşte ya. onun için ben e, hatta aklıma da geldi. Onlar istiyordu böyle bir şeyler, e, bir yere gidip dinlemek filan. Tam oradan geçtik gemide e, gemi ne? Gemi var, hmm, değil mi? Gemi var. Evet. E, bir gün önce çalmışın sen. Ah. Ben çok istiyordum. Ben o. Hatta o sıralarda galiba Erkan'ı orada çalacaktı. Senin ne iki üç gün arayla mı, bir hafta arayla mı? Erkan'ı orada söylemiştim onu da çok beğeniyorum demişti. Yani Erkan Avru dinlemiş ve, ve çok hayran olmuş tabii ki. Yani yurt dışında bilinen ve e, saygı gören gezgin yani, tabii ki bunu hak eden hak eden hak e, bir adamı. E, e, müzik adamı yani gitarist diyemen. çok iyi evet. E, hangi yabancı gitariste sorsan neredeyse biliyor. Biliyorlar biliyorlar doğru. Ben de Vladko ile tanışmak istiyorum. Ya o belki gelirse bir daha şey yapacak. senin sayende çünkü ha. dinledim. O triosu çok hoş evet, triosu. evet evet evet. Ben işte getirip çağıracaktım bir ne kaçırdık seni. E olsun. O, o, o geceden bir kayıt dinleyelim. O gece neler çaldığını hatırlıyor musun? E, o gece... Tabii e, ki sen de kaydı var hatırlıyorsundur. Enteresan bir geceydi. Şöyle ki e, o gece e, konturbasta Ozan Musluoğlu vardı. Davul'da Ediz Hafızoğlu vardı. Hmm. Ben Ediz Hafızoğlu'yla ilk orada tanıştım. Yani hmm. sahnede tanıştım. O kadar, o kadar provasız. E, provasız çıktık. Evet. ...ve ben Ediz Hafızoğlu'nu çok sevdim... ...yani Ozan e, Musluğunu da seviyorum... ...Ediz Hafızoğlu'nu... Yani ...ilk yarı... ...ilk yarı ben hatırlıyorum Ediz'i <gülüyor> böyle çekingen çalıyordu... Ha, sonra. ...ara verdik... E, ...abi dedi... ...ben onu rahatlatmak istedim... Ha. ...ya şimdi müziğini bilmiyorum dinliyorum dedi sahnede... ...hani nasıl çalacağımı bilemiyorum dedi... ...ya dedim Ediz rahat ol... ...yani ha. istediğin gibi çal... ben ...hani ne fark eder de... ...bu şimdi... İşte bunlar kaderin bir cilvesi. Sonra ben gittim konser bitti. ikinci yarıda acayip çaldıydı. Yükseldi, yükseldi yani. Yükseldi. Ee, e, sonra gittim. E, şeyden gemi bardan kaydı istedim. Hmm. E, bir şekilde CD'ye mi DVD yoktu. Bir CD'ye sığdırabildiği bir tane bir kaydı verdi. Ha. O da ikinci setmiş. Yani Aa, iyi. Güzel. i̇yi olan set. <gülüyor> e, e, yani, daha, daha uyuştuğunuz e, diyelim. Bizim için keyifli olan e, set. Ya ilk seti dinlemedim belki. İlk set de güzeldir de yok elimde kaydı. Şey, e, All Blues değil mi? E, Miles Davis parçası. E, all Blues'u da çalarız. Ha, bir e, de, ama bir parça vardı. Bir de Potpourri. Potpourri vardı. Potpourri parçasını ben çok seviyorum. Ha doğru. Kusura bakma. Hatta sen dedin e, orada sırasını değiştirdim. Tam, evet evet. Son anda. Son anda. E, Potpourri e, şöyle. Potpourri de Ha Aslında içinde? E, içinde ne var karışıyor sürekli yani Neyse, günün, o, Dinleyip dinleyip mi? Günün çorbası gibi bir durumu var ee, İlk önce çalalım ondan sonra çözelim e, neler e, he, yani, <gülüyor> O da şey hani bulutsuzluk gözleminden de oluyor işte ne bileyim polisten çalıyoruz hmm. veyselden çalıyoruz Yani akma ne gelirse o an, <gülüyor> aklımıza ne gelirse onu çalıyoruz ee, Bunun böyle. adı Potpore o zaman Şimdilik potpori Tamam Potpore'de karar kıldık dinleyelim beraber Bakın elde ise beraberiz. Potpori dinledik canlı bir kayıt. 2009'dan. Gemi bardan. Gemi bardan. Yine bu... bir üçlü. Ama başka. Ee, Davul bas. Evet ben bu konuda bütün müzisyen arkadaşlarıma, beni destekleyen, benle çalan bütün müzisyen arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür edeyim. Yani işte Turgut Alpbekoğlu çok büyük destekleri var. İlkin Deniz. ...Cem Aksel... Hmm. E, ...Alp Ersönmez... Patrick Şartol bas... Hmm. ...şeyleri... ...Ozan Musluoğlu... E, ...Pinhani grubundan... E, ...Sinan Kaynakçı bas çalarak beni destekledi... ...zaman Hami zaman de Hami'ye davul çaldı... ...çalıyor yani zaman hmm. zaman... ...Ediz oldu e, ...davulda yine... E, ...Feride Otman... E, ...şimdi... E, ...son sıralarda... Perküsyonla İzzet Kızıl, Hı. bas gitarda İsmail Soyberk Hı, ve Kaval'da. İsmail Soyberk? Evet. Ne, e, ne zaman? Kaş'ta çaldık. Ha, kaçta? Daha evvel de çaldık Barda, Kadıköy'de e, Turgut Alpbekoğlu, e, İsmail Soyberk ve e, Kaval'da Sinan Cem Eroğlu ile birlikte e, son zamanlarda. Bütün bu e, e, e, müzisyen arkadaşlarıma hatırlamadığım adını Hı. daha... Çok var da kusura bakmasınlar. Ee, lütfen ee, kusuruma bakmasınlar. Ee, hepsine teşekkürü bir borç biliyorum. Ve dolayısıyla elimde bir sürü kayıtlar var. Değişik kayıtlar Hı -hı. var. Değişik renklerde. Ve bu da çok hoş. Yani aslında şöyle de bir durum var. Parçaları kendi parçalarımı yani nasıl çalacağımı henüz <gülüyor> bilemiyorum. Yani değişik insanlarla çalınca tabii farklı yerlere gidiyor parçalar. Eee ama bu düşündüm yani gerçi şimdiye kadar çok fazla konser vermedim ama e, diyelim ki hani 20 kere konser verdiysem 20'sinde de farklı çalındı ve dolayısıyla aslında ben teoride ne çalacağımı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, ve, e, ve düşününce de aslında bu çok zevkli bir şey. Yani öteki türlüsü e, bıkkınlık getirebilir. Dolayısıyla hani doğaçlama olduğu için e, açık ve ne çalacağımı bilemiyorum ve bu şunu da getiriyor kulaklarımı açarak diğer müzisyen arkadaşlarımı dinliyorum ve o anda karar veriyorum ne çalmam gerektiğine mesela şimdi demi dinlediğimiz kayıtta e, potpourri e, ilk dinledim güneşimden kaç Hı -hı. gibi böyle başladık sonra aynı armonik yapının üzerine işte polis de oturmuş mesajını belled evet ve daha sonra da battle. fark ettim ki e, parçanın sonunda da çok hoşuma gitti dinlerken bunu unutmuşum Jimi Hendrix'e ben Jimi Hendrix'i çok severim sevmeyen git sevmeyen gitaristi yok galiba gitaristlerin ortak yani Yasıf değil gitarist değildir bence yani inanılmaz bir müzisyen yani ya halen ben sırrına eremedim nasıl bir şey bu nasıl bir şey yapmış <gülüyor> bu iki, adam kırk olmuş yani evet daha ya fazla korkunç hatta. bir şey yani yaptığı nasıl bir durum nasıl bir ruh yani çözebilmiş değilim ve normalde Çalışımda hiç fark edilmez ama ben bir zamanlar çok hani Dinlediğim dinledim insan. ve çok şey yapmıştım. Hani taklit etmeye çalışmıştım hatta. S Sonunda da ona selam çakmışım. Yani çalışımda normalde belli olmaz Jimmy ya. Hendrix etkisi. <gülüyor> Biraz da oraya girelim. Başka kimler var çok böyle hoşuna giden, seni etkileyen? Vallahi ben herkesi ya zamanında halen daha... Şimdi halen aslında çok dinleyemiyorum ne yazık ki. Ama tabii ilk başlarda çok dinlemişindir bir sürü gitar. Ya işte kim aklına gelirse Eric Clapton, Jeff Beck, Jeff Beck, e, Jeff Beck bu aralar çok şey e, ne diyeyim? Aktif. Çok aktif, çok aktif. Ya ben onu 3-4 senedir. Ya işte başka bir şey. Şimdi bu bir e, Jules Holland mıydı? Jules Holland şu piyanist şey. Evet, onun bir adamıydı. Sonra işte BBC'de Program, Program yapıyordu. Şimdi o arada bir denk düşüyorum. Bir, birkaç ay veya sene evvel denk düştüm hmm. o programa. Şimdi bir sürü Onun gruplar çalıyor. Program harika hakikaten. Ee, ya teknik Kocaman olarak Kocaman bir stüdyo. 6 gruptan, tane değil mi? 4-5 tane 6 tane grup Daha çalıyor. Harika, Acayip bir şey. Harika. Ve orada ben şimdi dinliyorum. Kendi kendime işte eleştirilerde bulunuyorum veya hissediyorum bazı şeyler. Ya diyorum bu ne kadar cansız çalıyorlar hmm. bunlar. Hani görünüşte de canlı bir şey çalıyorlar gibi ama... Hmm. İşte, Otomatiğe bağlamışlar gibi değil mi? Yok ya bir, bir şekilde benim öyle bir takıntım var. Yani e, in, işte notalara ruh, hmm. notaların ruhu yani not, nota altı üstü zaten kaç tane şey var. Yani ben hmm. hep duyarım notanın arkasındaki duyguyu algılamaya çalışırım. ya yani kendimi de bu anlamda dinleyip üstelik de kıyasayı eleştiririm aslında. Ee, hani önce çuvaldızı kendime de batırırım. <gülüyor> ee, ve şey... Ya dinliyorum ama cansız geliyor diyorum yani ve kağıt gibi. Sonra cefbek çıktı o akşam. Hmm. Tesadüf ki bir ateş çıktı. Vaka gitarına, acayip. Yani Normal işte dedim ya nasıl bir durum hemen fark ediyor. Ki şeyi de biliyor yani hissettim o anda da sinirliydi. Bir şeylere sinirli yani bir şeyler hmm. ters gidiyor belli. Kızgındı. Belki de o işte kızgınlık yansımıştır. <gülüyor> yani acayip yani tarif edemeyeceğim. Yani öyle bir adam işte. Az vaktimiz kaldı biraz da gele, yani bu bu sene neler yapacaksın onları konuşsak olur tabi memnuniyetle De mesela ne bileyim işte kış geliyor biraz daha şehirde konserler şimdi e, şu sıralar ben e, e, yakında gerçekleştireceğim umarım yakında yani bir iki <gülüyor> hafta sonra iki üç hafta içinde gerçekleştireceğim bir Kayı'da konsantre <gülüyor> olmuş durumdayım bir düet kaydı yapacağız. Yani hmm. işi kendim için iyice zorlaştırıyorum. <gülüyor> Trio zor diye düşünüyordum. Ee, halen daha üstesinden gelebilmiş değilim. Ama şimdi diyor yani ikili kayıtla daha ötesi yok benim için. Şu an için daha zor. Bir, e, Sinan Cem Eroğlu ile o kaval çalacak. Ben de gitar. Üstelik de hani daha akustik sazlar çalmak istiyorum. Daha hmm. değişik bir şey yapmak istiyorum. Elektrik değil ya akustik. Akustik. De. Hmm, akustik. İşte e, ve ...hani kendimi iyicene cendereye soktum. Dolayısıyla şey yani... ...çünkü ben... ...şöyle bir ayrıma inanıyorum. Ya yani akustik sazları çalabilen... ...ve daha çok sevip çalan... ...gitaristler vardır. Bir de elektrik. Yani ben böyle bir şey... ...kendimce böyle bir şey var. Ya yani ben elektrik gitarı çalabiliyorum. Ama akustik sazlardan diye bırak çalmayı ses bile çıkartmayı hmm. beceremiyorum. ben hmm. öyle düşünüyorum tuşe çok zayıf akustik Üstüne sanzı. gidiyorsun korkulları şu ha, şu anda korkumun <gülüyor> üstüne gidiyorum ee, ve bu anlamda Django'da da böyle bir denemen vardı mesela naylon telli gitarla çalmıştım hmm. bir parça Tabii giderken de yani işte kendime göre bir şeyler bulmaya çalışıyorum renk yani mutlu bir şekilde çalmaya çalışıyorum ve ee, bi iki üç tane prova yaptık üç tane prova yaptık hmm. Sinan'la ve çok mutluyum hani çok hmm. güzel şeyler çık, çıkıyor şimdi gene besteler senin mi olacak e, Yoksa benim, ortak çalışmalardı mı bestelerim var. var yani ben de çok beste olduğu için onlardan hmm. kurtulmak <gülüyor> maksadıyla yani sürekli e, e, onların üstüne gidiyorum ve e, Sinan da sanırım ki mutlu ve keyifli e, ve Şimdi ben zorlanıyorum ama Sinan'ı da zorluyorum. Hmm. Ee, bu ikili kayıtta bazı değişik kavramlara bakalım. Yani ona e, kanalize olmuş durumdayım. Bununla ilgili ikili konser kayıtları olabilir. E, ve e, perküsyon, e, kaval, e, bas gitar böyle bir dörtlü... Böyle daha etnik falan mı? Bu. Şimdi bunları duyunca bu enstrümanlar sanki daha etnik bir şey mi çıkacak? Yani şimdi benim e, 2000'lerin hani 90 sonları 2000 başından beri e, e, daha bizim işte makamlara hmm. incele dinliyorum, inceliyorum e, meye çalışıyorum işte halk müziğini onlara daha yakın bir şeyler olabilir ama hani e, ne kadar yakın olur hani neticede şehirde hmm. doğduk büyüdük. ama hani kendimce bir takım ya yani kendimi çalıyorum. Hmm. Dolayısıyla onlar yavaş yavaş yansıyor o dinlediğim şeyler. Bakalım neler Peki, olacak. Belki bu bu kış çıkar mı albüm olarak falan? Vallahi kaydedeceğiz de ne zaman çıkar onu bilmiyorum ama istiyorum ki 2011'de çıksın dünyanın sonu gelmeden bir albümüm <gülüyor> daha olsun. Daha bir sene 2012'ye kadar evet. var. <gülüyor> o zaman gene bu albümden e, bir şarkıyla badem albüm diye şey yaptık albüm harici bir sürü şey konuştuk. Olsun. Gene albüme dönelim. Olur. Albümden ne dinleyelim şimdi? Beste diye bir yine senin bir besten var ben. Onu tercih ederim açıkçası. Ben de onu tercih ederim. Beste albümdeki aslında tek beste olduğu için adı Beste'ydi. <gülüyor> Değil <gülüyor> Fakat mi? Öbürleri tabii hep başkalarını. Başkalarının parçalarıydı. Daha sonra de yarım parça olarak albüme katıldı. <gülüyor> yani bu dokuz parçalık albümde benim bir buçuk bestem var. Tam besteni çalalım Ta, şey o zaman. Tam besteyi dinleyelim. Albümün tamam. dördüncü parçası. Beste ile veda edelim. Biraz da açtık. Açtık mı? Açtık sayılır Hay biraz. Hayat <gülüyor> Neyse. Ya hep böyle sonlara doğru. <gülüyor> Canlı yayının ee, ne denir? işte şeyi. Cilvesi. Cilvesi. <gülüyor> Herkese iyi pazarlar. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim Cenk. İlgi gösterdiğim ve beni yok. davet ettiğim ee, için. Ben de e, gene sözü <gülüyor> bir uzatmaya çalışıyorum. Şey, e, yeni yayın döneminde belki baba oğul diye bir, bir şey var. Benim de o zaman ona çağırırsın belki program olursa. Olur. Memnuniyet çok güzel bir. Şimdi şey. daha Onu da sürpriz diye hiç içine açmayalım, doldurmayalım daha arkasını. Zaten o kadar sürpriz ki açık radyonun bile haberi olduğunu <gülüyor> <Yok> zannetmiyorum. <gülüyor> i̇yi burada o zaman. Şey, iyi bir sürü şey duyulmamış şey konuştuk o zaman. İyi oldu. <gülüyor> Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. inkol <gülüyor> hazırlayan Mean <mesuna> Cenk Akkli <gülüyor>